Evet yine buradayız saat 10 13 geçiyor açık radyoda gezi Park ile ilgili haberler yorumlar biraz mesajlar böyle ayırdığımız bir alan var birki mektup çok sayıda mektup geliyor çok güzel yüeklendirici. Dayanışma ruhunu artırıcı mektuplar Bir birkaçına değinelim Merhaba arkadaşlar Evvela sizlere yayınlarınız için teşekkür ediyorum Ben Almanya Hamburg'dan size sesleniyorum Ve tüm Türkiye'de yaşanan direnişle gurur duyuyoruz Halkımızın hangi kitleden, gruptan, organize eden olursa Türkçesi de çok biraz unutulmuş bir Türkçe ile yazıyor Almanya'da uzun süredir yaşadığı belli, el ele birlikte ses duyurmasını başarıyorlar. İhtiyar, genç, öğrenci, işçi bir halk olarak bu en tabii hakkımızdır. Demokrasi halkın sesi olmalıdır ve bu hakkımızı baskısız, cezasız ve korkusuz duyurmamız ve yaşamamız mutlak görevimizdir. Bizler burada Türkiye'de yaşanan olaylardan gerçi uzaktayız. Ama bizler de buradan sizlerin yanlarında olabilmek için sesimizi yükseltiyoruz. Bugün Hamburg'da yapılacak yürüyüş, Türk halkı ve onların hakları içindir. Bu arada radikal olup kavga, dövüş çıkarıp olay yaratan grupları da kınıyorum. Sesimizi sevgi, barış ve birlik olarak duyurmamız onur duyacak bir his yaratıyor ve halkımızı daha da güçlendiriyor. Selam, saygıyla yanınızdayız diyerek sözlerime Son veriyoruz demiş Levent Şen. Bu 6 Haziran tarihinde aldığımız bir mesajdı. Almanya'dan. Almanya'dan, Hamburg'dan. Bir de Lale Babacan'dan. Başbakan ne söylediğinin tamamen farkında. Biz iyi niyetli, iyi kalpli, çapulcu takımı üslubunu çözmeye çalışırken o aslında zaten bize hitap etmiyor ki. O yalnızca yandaşlarının bağlılığını diri tutmaya yönelik bir üslupla onlara hitap ediyor. Tamamen bilinçli olarak demiş. Bu biraz daha birkaç gün önceydi ama genel bir değerlendirmeydi. Lale Babacan'dan gelen mektup. Evet Korcan Atabay'dan gelen bir tweet var. Açık radyoyu anarak gönderdiği tweet. Programınızda çarşının mesajlarından bahsediyorsunuz demiş. Ve en sevdiği mesajlardan Çarşı'nın yayınladığı mesajlardan bir tanesini hatırlatmak istemiş. O da şu. Bırakın Hasan keyfine baksın. Evet. Evet, Korcan Atabay bunu <gülüyor> da hatırlatmış açık radyoya ve dinleyicilerini. Geçen hafta cumartesi günleri özel yayına geçtiğimiz zaman <gülüyor> gelen Nural karşıdan destekçimiz ve dinleyicimiz bir mektubu da söyleyeyim. Cumartesi günleri yayınınızı tüm gün dinleyip işim olduğum olup kaçırdığımda hayıflanan biriyim diye başlıyor. Bugün ilk kez günlerden cumartesi olduğuna üzülüp güne açık gazete ne kadar da yakışır diye düşünmüştüm. Ömer Madra ve ekibi bugün olmalıydı derken Taksim'le ilgili yayınınızı özellikle kutluyorum. Mini minnacık da olsa bir parçanız olmaktan gurur duyuyorum. Lütfen hep var olun demiş Nural Karslı'da. Ay canım. Durum bu. Evet aslında bir de sesimiz var. Berlin'den bahsettik. Bu sefer bir de Paris'ten bahsedelim. Ha, bir de şeyi de ekleyeyim. Hakan Ulu bir şey hatırlatıyor. O gözlerden kaçan bütün bu mülk filan meselelerinde. Selamlar demiş... Hakan Ultaş, Swiss Otel arazisi kiralıktı. Geçen ay mülkü satıldı. Başbakan ahırlardan bahsediyor. Evet. Sen ne diyordun? Paris. Paris. Evet. Pavi ya da Fransızca. <gülüyor> Paris. Ee, Özgür Yıldız göndermiş bize çektiği e, videonun orada hazırladığı videodan e, bir parça. Onun sesini biz e, ...bir kulak verelim dedik ve o ses var şimdi. İstanbul Part 2! Resistans İstanbul Part 2! Resistans Neden bugün buradasın? Taksim işte başlayıp tüm Türkiye'ye ilan ıı, ve müthiş bir polis şiddetine maruz kalan ...her zaman olduğu gibi insanlarla dayanışmak için ve uluslararası kamuoyu yapmak için buradayız. Türkiye'deki direniş sürüyor mu, takip ediyor musunuz? Takip ediyorum, sürüyor. gün, be gün takip ediyorum. Hatta saat saat takip ediyorum... Ve ben çok mutlu ediyor bu tepki çünkü sadece bir ağacın kesilmesi falan değil halkları halkların orada hayatları kesiliyor ee, buna gösterilen tepki bence oldukça olumlu ee, Türkiye'de e, ben artık ışık görüyorum şimdiye kadar konuştuğumuz herkes çok büyük bir çeşitlilik var diyor katılanlar arasında siz ne düşünüyorsunuz bu konuda çok memnun olduğumu söylüyorum evet ben de çok memnunum bundan. Yani bir dönem sadece işte Kürtlerin tepki gösterdiği şeylere bugün Türkiye olarak herkes buna tepki gösteriyor. Bu çok güzel, bu çok umut verici bir şey. Şu an Türkiye'de olmak isterdim, yalan söylemem. <gülüyor> Niye bugün buradasınız? Bugün direnişteki arkadaşlarımıza buradan destek olmak için. Maalesef yanlarında değiliz ve o gazı yiyemiyoruz ama burada... Öyle bir destek yollamak için buradayız. Yani sürekli gazeteleri okuyoruz, haberleri takip ediyoruz ama hangi, başka, gazeteleri, okuyoruz? hangi gazeteleri okuyoruz? Genelde işte Le Monde olsun, evet. Ee, evet. E, mesela CNN'i takip ediyoruz, çok güzel haber yapıyorlar. BBC'yi takip ediyoruz. Penguinlerin yani dramına ben şahit olduk. Şahit olduk. Arkadaşlarımız destek için buradayız. Diren Gezi, Occupy Gezi. <Gülüyor> Occupy Evet son derece hareketli, heyecanlandırıcı, hoş bir kayıttı bu. Kim gönderdi bu? Özgür Yıldız e, gönderdi bu kaydı bize Paris'ten. Ona da bir buradan selam söyleyelim. Teşekkür Devamında gördüm, geleceğini evet. söyledi aynı zamanda e, Paris'te ve Fransa dolaylarında. Bu tip dayanışma eylemleri devam ettiği müddetçe evet. orada da bir muhabirimizin birimizin olduğunu söyledi kendisi. Evet Fransızlar da var anladığım evet, kadarıyla evet. aralarında ve Fransızca olarak da her yer Taksim, her yer direnişliği bağırıyorlardı. Bu slogan da evrenselleşti, küreselleşti. Evet. Sadece Türkiye sınırları içerisinde kalmadı. İngilizce, Fransızca ve muhtemelen şimdi yakında da İspanya'dan bir İspanyolca da alırız evet. diye düşünüyorum. Evet. Durum böyleydi. Paris'ten gelen. Ve e... bakayım başka okuyacağım metin var mı? Var. Evet. Mesela Sayın Ömer Bey. Kazmayı küfür amaçlı yazmadım. Karizmatik başbakan veya kazma başbakan diye bir şey yazmış. Kazmayı küfür amaçlı yazmadım. Kazma inşaatçılığın simgesi. Evet. Bunun için gösterdiği çok güzel bir simge. Sayın başbakanın AKP'li arkadaşlara ona onun karizmatik ve lider olduğunu söylüyorlar arkadaşlara. Ama Türkiye'de demokrasinin, insan haklarının, Kişiye verilen değerin başbakanı olmak, başbakanlığı bırakın kişisi olmak gerçek eser yaratmaktır asıl. Ee, ayrıca kimse başbakanı anlamak zorunda değil. Hizmet eden adam her zaman hizmet eder, karşılık beklemez. Kimseden diye yazmış Tamay Yüğünük. Kemal Bey de buradan bir günaydın. Artık saat on buçuk oldu. ...halen devam edebiliriz galiba günaydınlara... ...günaydın diyelim. Tabii biz de her zaman günaydın. Bir de e, Galip Ulusoy'dan gelen bir metni de okuyayım. Gezi Parkı'nda da bu notun dağıtıyorlardı. Yani kimsenin şiddeti teşvik etmemesi... ...şiddete başvurana... ...yakıp yıkmaya çalışanlara müdahale etmesi... ...uyarması... ...fırsat vermemesi... ...sessiz ama iradeli bir duruş sergilemesi... ...gerektiği şeklinde bir mesaj... ...nasıl herkese ulaştırılabilir... Böyle bir metin yazıp çıktı alıp her, dağıtmayı düşünüyorum demiş. Geleceğin profesyonellerini destekliyoruz. Deluat Eğitim Vakfı'ndan gelen bir mektuptu. Bu da Galip Ulusoy'dan bize mail olarak geldi. Bir de Ayşe Tutuncu Ekmekçi Direngizi. Sevgili Açık Radyo öncelikle 18 yıldır hayatımda olduğunuz ve bu süreçteki yayıncılığınız için teşekkürler. Cuma sabahı açık gazeteyi dinlerken ruh halim umarım çocuklar direnebilirler şeklindeydi. Bu geçen haftadan bahsediyoruz. Evet. Bir o kadar orada olmak isterken bir o kadar da çıkacak olaylardan tedirgindim. Benim babam 1 Mayıs 1977'de Taksim'de çıkan olaylar neticesinde silahla yaralanmış bir polis. 36 yıldır tekerlekli sandalyede. Bize öğrettiği en güzel şey nefret etmemek ve tek istediği söz hiçbir eylemde Taksim'de olmamak. 42 yaşındayım. Üç gündür kardeşimle beraber Taksim'deyiz. Annemle babamın haberi yok. Onlar bizi mahalleliyle beraber protesto gösterisinde sanıyor. Üzgünüm. Başbakanın tariflediği bir kat çapulcu ya da kaymak tabakası tarifine uymuyorum. Herkesin eşit haklara sahip, nefret dilinin törpülendiği, demokratik bir Türkiye hayalimi devam ettirmek için oradayım. Her kesimden çoğalan genç insanları görmek ve keyfini sürmek için oradayım. Kendi kuşağımın yetiştiği apolitik zeminden buraya varıldığı için oradayım. Kızıma, ''Anne neden dahil olmadın?'' diye, Hesap vermemek için oradayım. Şebnem Ferah'ın okuduğunuz mektubuna yürekten katılıyorum. Ben de özür bekliyorum. Değişimin şiddetle gelişmemesi umuduyla ummak istiyorum. Şimdi müsaadenizle gezideyim. Sevgiyle kalın demiş Ayşe Tütüncü Ekmekçi. Evet. Ona da bir günaydın daha demiş olalım diyoruz ve bitireceğiz, bitireceğiz yani. ama yani Gezi Parkı eylemlerinin başlangıcından bu yana oldukça fazla insan Gezi Parkı'nı ziyaret ediyor artık magazin haberlerine baktığımızda dahi bunu görebilmemiz mümkün kim Gezi Parkı'ndaydı kim değildi neler oldu neler bitti insanlar yaz tatilini gitmekten çekiniyorlarmış Gezi Parkı'nda böyle <gülüyor> bir direnişi varken bununla alakalı magazin haberleri var ama bu magazin haberleri çıkmadan önce Gezi Parkı'ndaki o düren ilk günlerinde oraya gelen birçok sanatçı vardı. Onları zaten burada anma fırsatı bulabildik. Seslerinden de bir kolaj hazırlamıştık basın açıklaması yapılırken de. Onu da sunduk. Ee, bir ismi aslında tekrardan hatırlatmak gerekebilir belki. Onunla da çıkış yaparız. Hakan Vreskala. Hakan Vreskala'yı Habertürk'ün hemen e, dönüşünde <gülüyor> rastladık. Türk e, başbakan Erdoğan'la... Fatih Altaylı'nın yaptığı röportaj sonrasında bir protesto gösterisi gerçekleştirdi binasının hemen önünde. Canlı yayın kaç para diye insanlar slogan attılar ve herhangi bir şekilde taşkınlık yapılmadan daha sonra insanlar dağıldılar. Ve o esnada e, Habertürk'ü elimi gerçekleştirip dönen insanların arasında Hakan Vreskal'a da rastladık. Onu bir... E, Kulak vererek belki çıkışımızı yapabiliriz bu haftanın evet, son gününde. Ona, ge e, ona geçerken şey de söyleyeyim. Bu hafta sonu e, Cezayir Lokantası toplantı salonunda Türkiye Küçük Millet Meclisleri Gezi Parkı direnişini tartışıyor. Saat 14 ile 17 arasında 9 Haziran Pazar onu söyleyelim. 8 Haziran Taksim Hill Oteli'nde de diasporaya geri dön çağrısı. Gizli ve Müslümanlaştırılmış Ermeniler ve Gayrimüslimlerin vatandaşlık hukuku var. Dünyada Barış Deneyimleri Konferansı da gene Taksim Hill Otel'de. onda 10 15'te açılış konuşmasıyla başlıyor bu üçünü de hatırlatmak istedim. Bir devam biri de 11'de, malum onu daha önce söyledik. Tarih vakfı bu meselenin pek öyle olmadığını Tarihin çarpıtılmasına karşı çıkan bütün tarihçilerle beraber bir toplantı yapıyor. Bugün 11'de Galatasaray'da. Evet, isterseniz şimdi Hakan Vrezkalay'a bir kulak vererek çıkışımızı da yapalım bu haftanın için. Taksim Gezi Parkı'ndan Habertürk'ün önüne ilerledik ve hemen Habertürk'ün önünden geri dönüş yolunda Hakan Vrezkalay'ı e, bulduk. Hakan, bugünün nasıl geçti? Bugünüm olağanüstü geçti. Devirime en yakın ruh halini yaşadım. Bu Gezi Parkı'nda gördüm herkese sarılmak istiyordum gerçekten. Daha da güzel oldu. Ee, bu son 3-4 günü çok kötü bir şekilde sunan haber kanalına protestomuzu sunduk. Hatta ondan daha güzeli birkaç kişi taşkınlık yapmaya çalıştı. Taşkınlık değil de herkes çok duygusal şu anda. İçeri girip duygularını ifade etmeye çalıştı. Kitle buna izin vermedi. Onu gel diyerek geri çağırdı. Yani demokrasinin her şeyi yaşanıyor şu anda. 3 gün boyunca, 4 gün boyunca gaz yemiş, e, parkta beklemiş insanlar, işlerinden çıkıp gitmiş, bazen işlerine gitmemiş insanlar... Bu kadar sinir ve baskı altında hala demokrasiyi kendi aralarındaki işleri yaşatıyorlar. Bu inanılmaz bir şey. Bir yokmuş, bir yokmuş evvel zaman içinde milyumun birinde yedi tepeli bir şehirde bir kral yaşarmış. Masal bu ya şehre İstanbul kralla dar gelir ne refah ne fazilet krallık keser olmuş. Boynuz kulağı geçmiş eski gömlekler çıkartılmış akıllanılmış baklanılmış beyaz saraydan helal kalınmış ampul yakılmış.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 Çeviri ve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 Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Haluk Özcan'a teşekkür ederiz. Açık Radyo. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.